İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Merhabalar İzel Bey. Günaydın. Merhaba, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın İzel Bey. Merhabalar. Daha daha kavuşmaz. Açık gazete Canto'n bile kavuşurmuş. Yani. <gülüyor> evet efendim. Sesinizi duyan cennetlik. Ee, hacı olmasın da. <gülüyor> Peki. Ee, senin de sesini duyan cennetlik. Yo ben seni dinliyorum. Bak ne yalan söyleyeyim. Ciddi misin? Niye ciddi olmayayım? Ben açık radyonun e, çok iyi bir dinleyicisiyim üstelik ya. Hmm. Yapma, yapma. Peki bu programdan sonra mı başladı bu bağımlılık yoksa programdan önce de sürekli devam eden bir şey miydi? Ee, yani sürekli dinlediğim bir e, bağımlılık demeyelim ama e, tutku da diyebiliriz aslında ya. Doğru. Tutku hanım. Doğu 96 yılından beri başlayan önce arabada sonra iş yerinde sonra evde çalışırken falan filan yani e, sıkça dinlediğim e, yani sürekli dinlediğim bir istasyonu dolayısıyla sen de bunun bir parçası olduğun için seni de programlarını dinliyorum özellikle iklimle ilgili e, açık gazeteyi de çok dinliyorum tabi e, <gülüyor> evet daha ne diyeyim şimdi kaptörlerinde <gülüyor> neler var diyelim önce önce geçmiş olsun diyelim e, evet. gerçekten büyük geçmiş olsun e, Ömer Madra sevgili Meral e, Gerçekten e, Madra, Ömer Madra e, bir e, savaş fotoğrafçısı hatta e, Robert Kapa'yı aratmadı doğrusu. E, Meral'in onca önlem almasına rağmen nasıl becerdi işte Covid-19'u <gülüyor> bir şekilde e, evin içine sokmuş ya. Kendisine lakap taktı şey. biliyorsunuz. Bay Covid e, diyor kendisine. Covid ve Bayan Covid evet biliyor evet, biliyorum. biliyorum. Büyük geçmiş olsun. İnşallah gelecek hafta birlikte yaparız programı. Bir büyük geçmiş olsun da Biblia'na, Beyrut'a. Bugün ben bu Beyrut patlamasına özel bir yer ayırmak istiyorum. Çünkü bu 4 Ağustos akşamı gerçekleşen, ihmal mi diyeceğiz artık ne diyeceksek bilmiyorum ama büyük patlamada ki dehşetle izledik biz de ekranlarımızda televizyonda. 158 ölü yapmış şimdiye kadar ve 6000 üzerinde de yaralı e, varmış. Daha da e, bu sayı artabilirmiş. E, o patlamanın olduğu akşam ben Beyrut'ta oturan bir e, dostumla haberleştim. E, karı koca muazzam büyük bir şoktaydılar. Yani tam bir travma içindeydiler. Elektrikler falan kesikti tabii. Ama internetleri vardı. Bana dairesinin fotoğraflarını gönderdi. E, cam çerçeve falan hiçbir şey kalmamış. Duvardaki resimler aşağı inmiş. Masalar, e, sandalyeler ters dönmüş falan. E, her şey tuzla buz olmuş. Hatta giriş kapısı doğramayla birlikte yerinden fırlamıştı. ya, yani inanılmaz görüntüler böyle. E, kendilerine Allah'tan bir şey olmamıştı. Şimdi patlamanın ertesinde Fransa Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Emmanuel Macron Büblen'e e, gitmiş. E, ve e, Macron bu ziyaretinin de Fransa halkının Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğu mesajını e, vermek bir de yaralılarla hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanında olmak e, gibi e, bir sebebi olduğunu, hedefleri olduğunu söylemiş. Fakat ziyaret esnasındaki üslubu bayağı tepki çekmiş. Yani e, yoğun tartışmalar ben de e, şahit oldum okudum. E, Macron özellikle Lübnan'ın iç işlerine karıştığı yönündeki e, bu eleştirilere de eğer Fransa kendi rününü oynamazsa İranlılar, Türkler, Suudlar e, vesaire Lübnan'da kendi çıkarları için güç sahibi olabilirler gibi e, bir cevap vermiş. E, bu arada da pek çok sosyal medya kullanıcısı Macron'un Lübnan ziyareti sırasındaki e, tutumu ve üslubunun, bu üslubunun arkasında da sömürge zihniyetinin yattığı e, yorumlarında da bulunmuş. Şimdi ben tabii patlama sonrasında ve Macron'un ziyaretiyle özellikle gerek Fransız gerekse Arap medyanlarında çıkan bolca karikatür vardı. İlk gördüğüm karikatürlerden biri de Le Monde çizeri Plantin'ünkiydi. Lübnan evet. bayrağındaki sedir ağacı figürü vardır biliyorsunuz. Kalın böyle bin yıllık bir ağaçtır ve Lübnan bayrağında özgürlüğü simgeliyormuş. Bu sedir ağacı figürünü Patlayan bir atom bombası mantar bulutuna dönüştürmüştü Plantu. Fakat bu fikir aynı anda pek çok kişinin aklına geldi. Ve bu mantar bulutu şeklindeki Lübnan bayrağı karikatürleri bir anda mantar gibi çoğaldı. E, Plantu'nun bu konuda çizdiği ikinci karikatür daha e, anlamda e, idi. Bu kez e, Lübnan bayrağındaki yine sedir ağacını konu almıştı ama bayrağın kendisi yoktu. Karikatürdeki koca sedir ağacı bir enkaz yığının önünde... Sağa doğru böyle e, yana yatmış e, yıkılmak üzere bu karikatürde e, ağacın daha fazla yana yat, yak, yatarak böyle yıkılmasını önleyen ise ince bir bayrak direği. İşte bu, bir, e, bu direk bu, bu bayrak direğinde dalgalanan e, bayrakta da Fransız Fransa'nın bayrağı Fransız bayrağı. Yani evet. e, Planty'e ya göre koca ağacın yıkılmasını önleyecek olan unsurlardan bir tanesi de Fransa arkada da harabeleri evet ufak bir ekleme yapacağım Plantuyu çok severim 2018'de stüdyoda da ağırlamıştık kendisini evet. ee, kend, imzalı karikatürleri de mevcut radyo içerisinde ama bu karikatürde eksik bir nokta görüyorum o Fransız bayrağının altına bizim heyetimiz gittikten sonra bir de Türk bayrağının korunması gerekmiyor mu sizce? De? Ama Plantuy Fransız ve olur e, ama sonuçta şu... bizimkiler de gitti <gülüyor> bilmiyorum. Bilmiyorum onu Plantü'ye sorarız. Ama yani. plantü, plantü biraz e, nasıl diyeyim e, milliyetçi bir gözle yaklaşıyor diyebilirim. Evet. E, ben e, ben Bak, biraz şey söyleyeyim. diye de anlamadım değil. Yani biliyorsunuz Lübnan halkı hepsi gitsin diye eylemler yapıyor. Hiçbirini sev. Evet. Yani. rejim yıkılsın evet. eylemleri yapıyorlar. Rejimi ayakta tutan bir Fransız bayrağı var sanki orada. Bir yandan böyle. Gibi. Propaganda Şimdi, bu. Evet. Şimdi ben bu, bu yoruma çok açık bir karikatür bu. Ee, bir başka Fransızdan Goutal e, diye bir Fransız farklı bir karikatür e, çizmişti e, bu karikatürü programı almadım ama kısaca anlatayım iki tane e, Lübnan'dı e, bir enkaz yığının yani daha doğrusu yıkıntıların başında e, birbirleriyle işte dertleşiyorlar konuşuyorlar biri diğerine diyor ki başımızdan bundan daha ne kötü gelebilir daha kötü ne olabilir diye soruyor e, arkadaşı ise Macron'un gelip bize tavsiyelerde bulunması diye yanıtlıyordu o karikatürde. Şimdi bu birbirine tamamen zıt görüşlü fakat ikisi de Fransız, altını çiziyorum. Fransız karikatürcülerden çizilmiş olan bu karikatürleri ben Lübnan'lı arkadaşıma, Beyrut'ta oturan arkadaşıma hemen ilettim ve ne düşündüğünü sordum. Anında cevap verdi ve Prantin'in karikatürünü çok beğendiğini, Diğerinin ise gerçekleri yansıtmadığını söyledi bana hmm. ve ayrıca şöyle bir şey şöyle bir cümle kurdu bu yozlaşmış ve kokuşmuş düzenden kurtulabilmek için acil yardıma ihtiyacımız var bizim dedi Fransa'da bize yardım elini uzatıyor geri çeviremeyiz diye e, özellikle vurguladı bunu. Artık orada sizde. daha hani başımıza daha kötü ne gelir e, demişler. Dışişleri e, Bakanlığı Türkiye'nin bir açıklama yapmıştı. Beyrut'un inşasına yardımcı olabiliriz demişti. <gülüyor> Aman diyelim. <gülüyor> bu da bu da ayrı bir evet. konu. Evet. Evet. Şimdi e, tabii Arap dünyası liberalı bu arkadaşımın görüşünde de pek değil yani. E, Mısır'ın çok ünlü bir kadın karikatüristi var. Doğa Elad diye. Doğa Elad okunuyor, telaffuz ediliyor galiba. O da Macron'u Napolyon Bonaparte olarak çizmiş. Çok da güzel bir karikatür bu. E, bu karikatürde Macron'u o Napolyon'un kıyafetleri içerisinde, tipik şapkasıyla falan, tipik pozunu verirken görüyoruz. Sağ eli e, biliyorsunuz yeleğinin cebindedir ve bize doğru bakmaktadır. E, muhtemelen para para para diyecek ama demiyor. Yine sağ eliyle tuttuğu, Lübnan bayrağını e, o eline soktuğu e, yeleğin içine, Lübnan bayrağını onun içine sokmaya çalışıyor. Ben öyle anladım, algıladım. Çıkarmaya çalışmıyor ama değil mi? Yani sokmaya çalışıyor. Yok, sokmaya çalışıyor gibi Aha. görüyorum. Çıkartması pek anlamda olmazdı, bilmiyorum yani. Olur muydu? Can. Yani böyle kol koloni tarihi eski Lübnan'ın evet. durumu alakalı belki. Evet, evet. Olabilir. O da olabilir. O da olabilir. Zaten biz burada karikatür anlatıyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. Yorumu evet, dinleyiciye bırakıyoruz falan filan. Bu Mısırlı kadın karikatürcü Doğa Elad da durumu böyle yorumlamış. Kadın diye vurguluyorum çünkü Mısır'dan karikatürcü zaten çok az çıkıyor. Hele bir kadın ve bu kadar yetenekli çıkması da hakikaten çok ilgi çekici gerçekten. Şimdi ee, ben bir de 45 yıl öncesine götürdüm karikatürler beni ee, 76'daki Lübnan İş Savaşı değil mi 45-44 yıl Hı. oldu. O zamanlarda e, çizilmiş ve aklımda kafamda yer etmiş bir karikatür vardı. E, Tim diye e, bir karikatürcü çok ünlüydü bu. E, asıl adı Louis e, Louis Mittelberg e, ve e, bütün e, bilinen haftalık e, haber dergilerine, e, karikatürleri iktibas edilirdi. E, kapak olurdu. L'Express'te, Time, Newsweek, Der Spiegel, Atlas gibi e, pek çok derginin e, kapaklarında bunun karikatürünü görürdük. E, bu sözünü ettim. Lübnan karikatüründe de o e, Lübnan bayrağındaki sedir ağacını e, aynen kullanmıştı fakat ağacın e, sadece yaprakları vardı. O diken yaprakları vardı. Gövdesi yerine, kalın gövdesinin yerine yine muhtemelen sedir ağacından yapılmış bir koltuk değneği almıştı. Şimdi kimin bu karikatürünü aradım, buldum ve Lübnan'lı arkadaşıma onu da gönderdim. O da görür görmez çok etkilendim dedi, çok etkileyici. Tam da bugünkü durumumuzu anlatan bir e, karikatür dedi. E, Lübnan konusunu ben burada kapamak istiyorum ve geçmiş olsun diyorum tekrar. E, Beyrutlulara. Fakat işleri çok zor gerçekten. Ee, evet. Bir diğer bir patlamaya diğer herhalde döneceğiz. Diğer patlama evet. Korona <gülüyor> evet. patlaması ki e, e, ben artık şuna iyice inanıyorum. El birliğiyle el ele vererek tez zamanda biz bu illetten kurtulacağız. Zaten ne demişler biliyorsunuz? Birlikten güç doğar, kuvvet doğar. Şimdi Aynen. Karikatürcü Ercan Akıyol da benimle tamamen bizimle daha aynı fikirde. %100 karikatürde plajın birinde e, denizin kıyısında birikmiş öfkeli bir insan topluluğunu görüyoruz. Kadın, erkek, çoluk çocuk, hepsi mayılı. E, çoğu maskesiz fakat aralarında tek tük maskeli olanlar da var. Bazılarının maskesi altında olsa da neyse. İşte bu öfkeli kalabalık e, denizin kıyısında plajda bir araya gelmiş yumruklarını da havaya kaldırmışlar. Slogan atıyorlar. Nedir slogan? Slogan. Koronaya karşı omuz omuza. Deniz'de ise iki tane e, küçük, minik, bildiğimiz artık COVID-19 e, virüsü görüyoruz. Şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlar, kalabalığa bakıyorlar, birbirlerine bakıyorlar. Biri diğeri, diğerini diyor ki vah vah bunlar resmen kafayı yemiş. Bizim suçumuz yok valla. <Gülüyor> evet, e, Ercan Akyol öyle bakıyor. Evel anla. Birlik ve beraberlikle üstesinden gelemeyeceğimiz e, sorun yoku, yok diyorum. E, ve test süresinde de dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğumuzu fark ettim. E, bunu ne olur e, Selim Badur'a da sorun bir ara. Ben internetten araştırdım. Bizde yapılan testlerin sonuçlarına en geç 15 dakikada ulaşmak, ulaşmak mümkün olabiliyor. E, öyle görünüyor. Oysa ki dünya Yok. genelinde durum hiç öyle değilmiş, bilmiyorum yanlış mı diyorum? Ben öyle e, e, okudum internette. 24 saat falan. Türkiye'de. 24 o da o da iyi, evet. o da güzel, o da bir başarı. Çünkü evet. Fransa'da 4-5 gün gerekiyormuş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu süre en az bir haftaymış. Ben bunu hiç bilmiyordum. Hmm. E, Amerikalı karikatürci Steve Sack o da e, çok ünlü bir e, karikatürist. Star Tribune'de yayınlanan karikatürünü görünce acı bir anlam veremedim. Fakat sonra e, araştırıcı hakikaten doğru olduğunu anladım. Hatta bugünkü gazetelerde şey de var. Bilgeys'in de bir e, şeyi var e, bu konuda. De, e, demeci var. Yani bu sürenin azaltılması gerekiyor. Bir haftada alınan sonuç e, maalesef hastalığın yayılmasında. E, e zaten iyileşebiliyorsunuz bile bazen. Yani bir evet içerisinde. tabii. Zaten bu karikatürde de tamamen böyle bir durum hicvedilmiş anlatım. Karikatürün kahramanı bir kadın. Haftalık programını ajandasına kaydetmiş. Ajandayı gün bir gün okursak şöyle bir şey görüyoruz. Pazartesi günü Covid testi yaptır demiş kendine. Salı markete git, değil mi? Çarşamba öğle yemeği buluşması. Perşembe plaja gidecekmiş. E, cuma cuma günü bara gidecek. Evet, oh. bara gidecek. Evet. Eğlence. Eğlence. <gülüyor> cuma, e, büyük eğlence. E, cumartesi sabahı. Cumartesi hani akşamı. Mi? E tabii, tabii baksana cumartesi akşamı üstelik daha aşağı iniyor yani gece, e, akşam gece vakti parti gidecek. Onu da yazmış unut, unutmamak için. E, pazar günü ha pazar günü test sonuçlarını al. Şimdi buradaki kolaylık anladığım kadarıyla test sonucunun telefondan alınabilmesi. Telefonun ucundaki ses negatifsiniz diyor. Ondan sonra ka kahramanımız da mutluluktan bir oley, bir sevinç çığlığı atıyor. İçinden bu, de bu, özür dilerim, de, içinden de? Bir oh çekiyor değil mi? Yani bu arada yedi gün geçmiş, altı gün geçmiş her neyse. Evet. Bundan sonra e, pazartesi geliyor. Pazartesi günü tekrardan bu kadar etkileşime girdiği için test olması gerekmiyor mu? Ardından tekrardan markete ha, gidip öyle yemeği. Ondan sonraki yani yeni sonra hafta... Yeni haftanın ajandasında olabilir. Amerikalılar bu konuda çok e, şeydirler yani e, tutarlıdırlar. Mutlaka e, pazartesi yine yeni bir Covid testine falan başlatabilir <gülüyor> baş ve tekrar aynı süreç evet. devam evet. eder. Pazar Döngü şekli. Evet. evet. Olabilir yani. Man mantıklı. Mantıklı. Güzel. <gülüyor> ee, okullara gelince e, bizde henüz tam yöntemler belirlenmedi. 31 Ağustos'ta açılacakmış galiba. E, kimileri okula gidecek, kimileri gitmeyecek göndermeyi düşünen veliler var, düşünenler var falan. E, Avrupa ve Amerika'da da okullar e, açılmak üzere hatta bazıları açılmış bile. E, i̇şte veliler ona göre de önlem almaya başladılar. Şimdi evet. yine Amerikalı bir karikatürcü Daryl Kegel. Ee, o da tipik bir Amerikan e, ailesini konu etmiş karikatüründe. Bu haftanın son karikatürü bu. Genç anne baba, e, işte çocuklar kitap ve kırtasiye malzemelerini zıt şantalarına doldurmuşlar. Okula gidecekler, gidiyorlar daha doğrusu. Ee, anne baba da çocukların evlerinin kapısında durmuş, uğurluyorlar. Karı koca maskeli ikisi de. Genç kadın kocasına sarılıyor ve şefkatle çocukların arkasından bakıyor. Arada da şöyle diyor. Yani çocuklar yeni okul kıyafetlerinin içinde ne kadar şirinler değil mi? Şimdi evet. çocukların okul kıyafetlerine şöyle bir göz atalım. Okula yeni başlayacak bu iki minik öğrenci gözlerini de kocaman açmışlar kıyafetlerin içinde. Tepeden tırnağa sapsarı, sarı değil mi o? Sapsarı bir astronot tulumu. <gülüyor> Ee, bir astronot tulumu bayağı ve gaz maskesinden oluşuyor bu kıyafet. Çocuklar zaten görünmüyor Bir tek gözleri görülüyor. Eldivenleri var, kalın botları var falan filan. Ee, bu şekilde okula gidiyorlar. yeni ve Milyonlara ee... benzemişler zaten. Ha, hani evet, animasyon evet, evet. var ya. <gülüyor> mi, milyonlar tek gözde değil mi? Evet. evet. Aynı Türkiye'deki... onlara benzemişler. Türkiye'deki durum çok belli değil ama ben şey bekliyorum. E, yeni bir e, hamleyle beraber saldım çayıra, mevlem kayıra şeklinde devam edebilecek bir yöntemle beraber. Belki e, yerli ve milli bir çözüm bulunabilir ama bu çözümün sonrasında neler olur, neler biter e, orası biraz beni korkutuyor. E zaten sen e, o türküyü okudukça yerli ve milli oluyor. Öyle de giderler yeni marşımız. Çok güzel ya. Evet. E, süper, süper. Evet. evet, benden bu kadar. E, yalnız sizin bir göreviniz var şimdi. bye Covid e, olmadığına göre e, <gülüyor> sevgili Can, sevgili Özdeş hadi bakalım e, haftanın karikatürünü seçmeye. Ben başlayabilir efendim? Evet. Lütfen. <gülüyor> ee, ben, benim üç önerim var. Birincisi, e, sevgili Plantu'nun e, karikatürüne eğer web editörümüz Emrah Photoshop'la beraber bir Türk bayrağı da ekleyecekse onu seçmek istiyorum. Eğer Karikatürlere müdahale şey mi etmiyoruz. Hayır. Tamam tamam. Hemen <gülüyor> o zaman ikinci, seçmiyorum. <gülüyor> i̇kinci alternatifini sunayım. E, bu sefer sizin Lübnan'daki arkadaşınızı biraz kırmak pahasına da olsa e, sizin buraya koymadığınız ama anlattığınız karikatürü ikinci olarak e, önermek istiyorum. E, üçüncü Üçüncü olarak da 1976 yılından karikatürü çıkarıp arşivlerden gelip bizlerle paylaştığınız için e, Louis Mitalberg'in karikatürünü e, öneriyorum efendim. Siz karar verin ya da Emrah karar versin artık yapacak bir şey yok. Biraz seçici yani, oldum bu konulardan zaten 40 yılda bir geliyorum. O yüzden de her biraz e, şey... Yok her zamanki, yani. gibi, her zamanki gibi münafıksın, e, <gülüyor> aykırısın, anarşistsin. Daha ne diyeyim ya programı dağıttın bir anda. Şimdi e, bir kere karikatürlere müdahale kesinlikle söz konusu olmaz mı? Habbimi açar benim yani e, öyle bir şey e, yapamam. E, bilemiyorum özdeşseniz sesin çıkmıyor. Ee, bu arada web editörümüz artık Emrah değil, Ufuk. Evet, Ufuk, <gülüyor> Ufuk. ufuk, <gülüyor> ufuk. <gülüyor> e, Can, Yunan sen hangi radyoda ufuk çalışıyorsun? <gülüyor> e, 94.9,5 ton bilefeme geçtim efendim. Ha, 9.5'a geçtim. Anladım. Evet. <gülüyor> Peki. Bu 1976 <gülüyor> yılından e, getirdiğiniz karikatür gerçekten, hani bence de çok başarılı. L'Oexpress'te herhalde, değil mi? E, yayınlanmış o dönem. E ama ben yine de şeyde Planty'yi de düşünüyorum, beğendiğimi söylemeliyim. Ama rejimi ayakta tutuyor şeklinde yorumluyorum ben onu Fransa'nın. Yani benim o konuda şüphelerim var. Yani haftanın okay. karikatörü seçilmesinde biraz hadi gelin ortayı bulalım şu şeyi çocukları koyalım mı okula giden? <gülüyor> Peki tamam öyle yapalım benim için sorun değil. <gülüyor> Hayır, şu anda şeye baktım, e, Facebook'a baktım, sayfaya koymuştum. En fazla en ona oy, e, işlenmiş, evet, ona oy e, gelmiş, beğeni gelmiş daha doğrusu. Çoğunun like, dedi olacak yani. Peki. E, peki. Hayır, canın dedi olsun. Yok canım, mesafem. <gülüyor> can, can sen ne diyordun? Unuttum ya, çok şey söyledim de. E, ben 76 diyorum efendim. 76. Evet. E, peki, Özdeş de 76 dedi. Feryade <gülüyor> de Feriade soramıyor muyuz? Söylebiliriz neden şimdi. olmasın. Ama görmesi... ha Gerçi dinlemiştir. <gülüyor> dinliyor ya. Dinliyor. Peki. Feryel'den bir ses yok. Yok tamam anladım. Peki o zaman 76. E, Mitterberg'in e, karikatürünü koyuyoruz ki kendisi Tim diye imzalıyordu. E, soyadının ilk üç harfinin tersten okunuşu. Tim çok ünlüydü. E, peki çok teşekkür ediyorum. Peki biz çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere o zaman haftaya. Görüşmek üzere tekrar. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir mukabele. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri.